Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ama vaat. Ulumul Kur'an derslerimizde kitabımızın beşinci bölümüne gelmiştik. E, hükümlere tealluk eden manalar bölümündeydik. Önce umum meselesini işledik. Umum nedir? Tarifi nedir? Umumun kısımları nelerdir? Bunları gördük. Şimdi bugünkü dersimizde dördüncü bölüme gelmiş olduk. Ana orabiyu dördüncü bölüm. Ma hussa taksis edilen minhu Kur'an'dan yani ondan Kur'an'dan bir sünneti sünnet ile taksis edilenler dedi. Bize dördüncü kısımda umumu öğreti, hususu öğreti, şimdi sünnetin Kur'anı taksis etmesini bize anlatacak. <gülüyor> Şimdi sünnet, e, Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir e, ayet-i kerimede umumi bir lafız varit olmuş ise geçen derste anlattığımız şekillerden bir tanesi ile Kur'an'ın Kur'an'ı taksis etmesi zaten ona hiç girmedi. Çünkü bun, bunu anlamayacak bir durum yok. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde umumiyet ifade eden bir şey, Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayetinde e, tahsis edile bilir. Hatta örnek olarak biz neyi verdik? Buna Asır suresini verdik. İndel insan alefi husur Muakkak ki insan husran içinde dedik. Bu bir umumiyet. Bütün insanlık buna dahil. Sonra dört sınıfı Allah istisnayeti taksis etti. İman eden, salih amel işleyen, hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden dedik. Bir de Kur'an-ı Kerim'de bir ayet varit olur. O ayet kelimede bir umumiyet vardır. Sonra sünnet gelir o ayet-i kerimedeki bazı sınıfları o umumi hükmün dışına çıkarır. Şimdi bize onu anlatacak burada. Ee, dedi ki 105. Beyt Taksisuhu bisünnetin kad veka'a fela temil li kavli men kad mena'a Taksisuhu bisünnetin kad veka'a felâ temil li kavli men kad Taksisuhu Kur'an'ın onun taksis edilmesi yani Kur'an'ın taksis edilmesi bir sünnetin sünnet ile taksis edilmesi kadvaqa muakkaki vaki olmuştur. Fele temil meyletme li kavli men kad menna bunu men edenin sözüne meyletme yani sünnet Kur'an'ı taksis etmez diyenin sözüne meyletme. Ahaduha ve gayruha sawa'u fe bil araya خُصَّةِ الرِّبَاءُ أَحَدُهَا سُنَّتِنْ أَحَدِي ve وَغَيْرُهَا Ahad olmayan yani mütevatiri سَوَاءُ eşittir. Yani Kur'an'ı taksis etme konusunda mütevatir ile ahad arasında bir fark yoktur. araya, عَرَيَا'ya müsaade eden hadisler خُصَّةِ ribau riba faizi taksis etmiştir diyor. Açıklayacağız zaten ne demek olduğunu anlatacağız. Yani faizi haram kılan umumin asları arayaya izin veren şeyler e, dün senin sorduğun soru yani tahminle bir şeyi ölçüp ondan sonra onun satışını yapmaya delalet eden, izin veren hadisler e, faizi yasaklayan umumi hadisleri taksis etmiş. Bu alışveriş cinsini umumi faiz hadislerinden taksis etmiştir. Şimdi sünnetin Kur'an-ı Kerim'i taksis ile alakalı olaraktan daha önce de zikretmiştik. Demiştik ki sünnetin Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifesi üçtür. İbnül Kayyim Kayyım demişti ki sünnetin Kur'an'a karşı vazifesi üçtür. Birincisi nedir? Sünnet Kur'an-ı Kerim'e muvaffakat eder. Yani Kur'an'da bir hüküm gelir. Sünnet de ondan sonra gelir. Ve o Kur'an'daki hükmün aynısına muhafakat edip onu destekler. Mesela ne gibi? Örnek olaraktan Allah Azze ve Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَكَذَٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً اِنَّ اَخْذَهُ اَلِمُ الشَّرِيدِ Senin Rabbin bir belde zalim olduğunda, onları yakaladığında senin Rabbinin yakalaması çok çetindir, şiddetlidir. Yani hiç kimse onun yakalamasından kurtulamaz diyor. Aynısını aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْل۪ي لِلزَّالِم۪ي Hatta اِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ Allah zalime mühlet verir. Zalim rahat rahat zulmünü yapar. Lakin Allah zalimi yakaladığı zaman Allah zalim onun elinden kaçamaz, diyor. Yani ayet-i kerimede Allah'ın bir kavmi yakalayıp helak etmesinin çok çetin olduğunu, hiç kimsenin bundan kurtulamayacağını söyledi. Sünnet de aynı şekilde bunu, sünnet de aynı şekilde bunu desteklemiş oldu. Veya Diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bize dedi ki: "Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadık iman edenler, Allah'tan korkun ve sadık olan insanlarla beraber olun. Peygamber de bize geldi dedi ki: "Aleyküm bisıdıkı. Fenne sıdka yehdi ila'l bir." Doğruluk, doğruluğa iltizam ediniz, sürekli doğru olmaya çalışınız. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe götürür. Veya dedi ki: "İttakillah haythu ma Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Ne yaptı? Bu ayet-i kerimede varit olmuş olan iki tane hükmü sünnet ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pekiştirdi, muhafakat etti. Ya da iki, sünnet Kur'an'ı beyan eder. Zaten sünnetin temel vazifelerinden bir tanesi de budur. E, Kur'an'a karşı sünnet Kur'an'ı beyan eder. Nereden e, bunu çıkardık? Nahl suresinde 44 ve 64. ayet-i kerimelerden bunu çıkardık. E, Allah Teala dedi ki: "Ve enzelnâ ileyke zikre, li tübeyyine lin Biz sana bu kitabı indirdik ki sen insanlara onlara indirilenleri açıklayasın." diye dedi. Ya da "Ve mâ enzenne aleykel kitâbe illâ li tübeyyine lehumellezî ihtelefû Biz sana bu Kur'an'ı sadece ve sadece insanların ihtilaf ettikleri konuları onlara açıklayasın diye indirdik." dedi peygambere. Peki bu nasıl olur? Yani Kur'an'ın sünneti açıklaması, beyan etmesi üç şekilde olur. Ya sünnet Kur'an'da mutlak olarak gelmiş olan bir ifadeyi kayıtlar, ya umumi olarak gelmiş olan bir ifadeyi taksis eder, ya da mücmel olaraktan gelmiş olan bir ifadeyi sünnet Sünnet beyan eder. Şeyin, sünnetin Kur'an'ı beyan etmesi bu şekildedir. Mesela mutlak bir ifade geldi Kur'an'ı Kerim'de. Dedi ki Allah, وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının elini kesin. Burada iki tane ıtlak var. ıtlak ne demek? Kayıtlardan arınmış olan mücerred lafız demek. Yani hiçbir kaydı yok. Hırsız. Hiçbir kayıt yok dikkat ederseniz. Yani küçük hırsız, büyük hırsız, yaşlı hırsız, kadın hırsız. Kayıt yok. Erkek ve kadın hırsızlık yaparsa dedi Allah. فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا Elle ilgili de hiçbir kayıt yok. Parmaktan mı keselim, bilekten mi keselim, dirsekten mi keselim, omuzdan mı keselim? Hiçbir kayıt yok. Sünnet ne yaptı? Önce geldi dedi ki, hırsız her hırsız değil. Büluk çağına ermiş olan hırsız dedi. Bak önce bir kayıt getirdi değil mi? Rufi al الْقَلَمُ عَنْسَلَاسِ dedi. Üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Bir kayıt getirdi. Büluğa ermeyen mükellef değildir dedi. Sonra her çalınan mal değil dedi ee, sünneti. O malın bir yere muhafaza edilmesi gerekir dedi. Bu birincisi. İkincisi belli bir miktar olması gerekir. Yani adam 2 lira çaldı diye eli kesilmez. 20 lira 40 lira çaldı diye bir adamın eli kesilmez. Bunun çalındığı zaman sahibine zarar verecek bir miktar belirledi Allah Resulü. Bu miktar olması lazım dedi. Sonra kola geldi, ele geldi. Eli dedi ki buradan keseceksiniz. Yani sünnetteki uygulama hani bir rivayet Peygamberimizden emir yok ama ee, uygulama bu şekilde bilekten kesti aleyhisselatü vesselam kolu ve sağ elden, sağ elden başladı sallallahu aleyhi ve sellem kesmeye. Ne yaptı şimdi bak ayet-i kerimedeki bu mutlak e, ifadeyi, iki mutlak ifadeyi sünnet sözlü veyahut ameli olaraktan bunu e, kayıt altına almış oldu. E dedi ki sünnet e, Kur'an-ı Kerim'i taksis eder. Bunun örneklerini zaten anlatmayacağım. Bunu zaten konumuz bu. Yani sünnetin. Kur'an-ı Kerim'i taksis etmesi orada anlatacağız. Dedi ki bir de sünnet Kur'an-ı Kerim'in mücmel ifadelerini beyan eder. Mücmel nedir? O da bir iki ders sonra gelecek. E, lafzından manasını anlamamızın mümkün olmadığı şeydir. مَا لَا يَدُلُّ لَفْزُهُ Yani lafzı manasına delet etmez. Veya kullu ma يَحْتَجُوا اِلَى بَيَنْ Beyana izahı ihtiyacı olan her şey mücmeldir yani açıklamaya ihtiyacı olan. Mesela sen, diyelim ki Kur'an-ı Kerim'i Allah dedi ki وَاَقِيمُ السَّلَاةَ Namazı kılınız dedi. Sen e, namazı kılınız ifadesinden nasıl namaz kılman gerektiğini anlıyor musun? Anlıyor musun? Yani hiç dini bilmesen, Kur'an'ı okusan ve السَّلَاةَ tamam beş vakit kılmamız lazım. ölen namazı dört rekattır, Fatiha okumamız lazım. Mümkün değil. Bak sünnet ne yaptı? namazın keyfiyetini, haccın keyfiyetini, zekatın keyfiyetini bize anlattı. Buna ne diyoruz veya daha önce de örnek vermiştik. Mesela Kur'an diyor, tağutu reddedin, tağuttan içtinap edin. Hem Kur'an hem de rasuller, örnek gösterilen rasuller bize tağutun ne olduğunu, nasıl içtinap edilmesi gerektiğini, bu mücmel bir ifade, bunu beyan e, beyan ediyor. Demek ki sünnet, Kur'an'da mücmel olan bir ifadeyi beyan eder. Ne dedik? Sünnetin Kur'an'a karşı vazifesi üçtür. Biri muvafakat eder, İki beyan eder, beyan üç kısımdır kendi içinde. Mutlakın takhil edilmesi, umumun taksis edilmesi, mücmelin beyan edilmesi. Bir de üçüncüsü ise sünnet Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir hükmü getirir. Çünkü ikisi de vahidir, İkisi de Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ile kurmuş olduğu irtibattır. Olmayan bir hüküm getirir. Mesela ne gibi? Aleyhisselatu vesselam altına ve ipeye baktı dedi ki, İnne hazenin la haramun ala dukuri ummeti ve li bu ikisi benim ümmetimin erkekleri için haramdır ümmetimin kadınları için ise helaldir dedi hem de ayrıca bu hadisin dışında altının ayrı erkeklere haram kadınlara helal olduğu ipeğin ayrı erkeklere haram kadınlara helal olduğuna dair naslar var biz kur'an'a baktığımızda ipeğin ve altın helal olduğuna dair haram olduğuna dair elke bir hüküm bulabiliyor muyuz? Bulamıyoruz. Ya da mesela aleyhissalatü vesselam ne dedi? Sahabe aleyhissalatü vesselam için dedi. Neha an kulli zînâ min t-tayrî, an kulli zînâ min s-sibâi ve an kulli zîmikhle min t-tayrî. Allah Resulü parçalayıcı olan dişli tırnaklı bütün kuşları ve parçalayıcıları yasakladı dedi. Oysa Kur'an'da bunların yasak olduğuna dair yani açık salih bir ifade mevcut değil. Demek ki sünnetin şeyi bu, sünnetin Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifesi bu. Peki bunlardan biri neydi? Sünnet Kur'an-ı Kerim'i taksis eder. Ne örnek verdi peki bize burada örnek olaraktan? Dedi ki birinci mesele sünnetin Kur'an-ı Kerim'i taksis ederken dedi ahadı ile mütevatiri arasında bir fark yoktur. Yani mütevatir olan bir hadis. Kur'an-ı Kerim'de varit olan bir umumu taksis edebileceği gibi ahat olan bir haber de, mütevatir olmayan bir haber de Kur'an-ı Kerim'de varit olmuş olan bir umumu taksis edebilir. Biz daha önce ne demiştik? Allah Resulü'nün sahih sünnetinin mütevatir ve ahat olarak ayrılmasından kast edilen hadisin kuvvetini ifade etmek ise baş göz üzerine. Ama e, filozofların veya kelamcıların yaptığı gibi, bu ilim ifade eder, bu zan ifade eder. Bu akid, akide babında delildir, bu akide babında delil değildir. Bu kat'i olan Kur'an-ı Kerim'i taksis edebilir, bu edemez. Bu kat'i olan mutlak bir ayeti tak'i edebilir, bu edemezse eğer kast edilen bu Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği, başta Kur'an'ın kat'i naslarına aykırı, aykırı olan bir tutumdur. Yani e, bunu zaten filozoflardan almışlar, İslam'da haberin, yakin ve zan diye ayrılması böyle bir şey İslam'da mevcut değil, İslam usullerinde mevcut değil. Lakin her dışarıdan alınan kötü değildir, yerinde kullanılırsa, ilmin anlaşılması, tertip edilmesi babından olursa kötü değildir. Ama onlar böyle yapmadılar, onlar bunun üzerine hükümler bina ettiler. Ve bu bina ettikleri hükümler de bizim iman etmek ve amel etmek mecburiyetimiz olan birçok nasi iman ve amel kaydının dışına e çıkarmış oldu. Yani mütevatir hadis dediğin zaten 100 tane, 150 tane hadis var mütevatir hadis. Geriye kalan Allah Resulü'nün 23 sene boyunca söylediklerinin hepsi e şeye döndü, fantaziye döndü. Yani hani istersen dinlersin, istersen dinlemezsin. Sana kalmış yani. Hani masal okur e gibi ama Kur'an'ın umumunu taksis edemezsin. Mutlakını takyit edemezsin. Yeni bir hüküm getiremezsin olursa bu sünnetin iptaline sebebiyet verir. Bu da İslam ee, İslam ehlinin zaten usulünden olan bir şey değildir. Sonradan bulaşmış olan bir bid'attır. Onun için dedi ki اَحَدُهَا وَغَيْرُهَا سَوَهُ ikisi eşittir. Peki örnek olarak bize neyi verdi? Araya ee, hadisini verdi. Şimdi araya hadisi şu faiz dersini tefsir dersinde işlerken biz demiştik. Allah Resulü altı sınıf saydı. Bunlar neydi? bi ee, بِزْزَهَبِ ve feddete bil feddeti, altın gümüşle gümüş. Ve burru bil burri, buğdayla buğday ve şe'ir <gülüyor> bil şe'iri, arpa ile arpa. Eee ve et-temru bit-temri, hurma ile hurma ve el-milhu bil tuzla tuz. Bu 6 sınıf. Ne dedi Aleyhisselam bunlarla ilgili? Yeden bi yedin mislen bir misl. Elden ele vereceksin bunu. Yani aynı mecliste ikisi de olacak, karşılıklı satarsan. Bir de misil misil olacak. Bir kilo hurma bir kilo kurma olmuş olacak dedi. فَمَنْ zade اَوْيْسْتَ زَادَ فَقَدْ Kim fazlalaştırır ise veya fazlalaştırmayı talep eder ise o faize düşmüştür dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman biz dedi ki para cinsinden olanlar ve yiyilip azık haline getirilip saklanabilen yiyecekler. Karşılıklı olarak satıldıkları zaman bunların eşit olması lazım. Yani örnek neyi vermiştik? Müslüm'de anhın örneğini vermiştik değil mi? Burni hurmasıyla Medine hurmasını örnek vermiştik. Sende de hurma var, bende de hurma var. Benim hurmam kalitesiz bir hurma, senin hurman kaliteli bir hurma. Sen diyorsun sen bana üç kilo kalitesiz ver, ben sana bir kilo kaliteli vereyim. Bu faiz. Bunun adı ne? Riba el-fadl. Allah Resulü'nün haram kılmış olduğu faiz. Tamam. Bunu anlatmıştık zaten ne olması lazım? Senin kurmanı elden bana vereceksin, ben de kurmamı elden sana vereceğim. Bir de bir kilo bir kilo olmuş olacak. Bu şekilde söylüyor Allah Resulü faizin önünü kapatmak için. Şimdi dersin hemen sonunda Ömer abi bir soru sormuştu. Ona cevap ben demiştik. Mesela tarım toplumlarında bazen insanlar önceden gelip mal tükenmeden önce mal satın almak istiyorlar. Şimdi tüccarların hakkıdır bu adam ta hasadı beklese adama mal kalmayacak. Daha yeni yeni olgunlaşırken meyveler adam geliyor. Şimdi meyveleri koparıp tartsalar olmaz. Ağacı kökünden kesip ağaçla tartsalar e, o da olmaz. Ne yapacaklar peki? Allah Resulü bu durumda dedi ki onlara bir malın e, hesaplanarak yani tahminen hesaplanarak satılmasında bir beis yoktur e, dedi. Aleyhisselatu vesselam ta ki insanlara kolaylaştırmak için. Buna ne deniyor işte? Dalındaki meyvenin tahminen Ehil insanlar tarafından hesaplanıp satılmasına veya takas yapılmasına buna ne deniyor? Buna araya deniyor. Tamam. Allah Resulü buna cevaz vermiştir. Şimdi o zaman ne oldu? Önce umumen Allah Resulü faizi haram kıldı. Buna dahil olanlardan bir tanesi de neydi? Hurmaydı. Doğru mu? Hurmayı özellikle ismini zikrederekten e, anlattı. E peki şimdi hurma dalında ıslah hurma var. Bende de kuru hurma var. Kurutmuş hurmayı. Geliyorum sana diyorum ki sen bana oradan 100 kilo ver. E yaş hurma ben de sana kuru hurma vereyim azık olarak kullanırsın. Ben de taze taze yemek istiyorum diyorum. Bu hurma toplumunda çok yaygın bir şey. Tazeyi alıp kuruyu e, kuruyu vermek. Şimdi kuruyla e, yaş olan hurma karşıla e, satıldığında mutlaka 5 kilo 10 kilo oynayacak arada. Yani ben sana 100 veriyorum. Sen de tahminen bana 100 kilo veriyorsun. 95 olacak işte o da mislen bir misli olmayacak. İkisi eşit olmamış olacak. Allah Resulü bu basit farkı gözetmedi. insanlara kolaylaştırmak için bunu yapabilirsiniz dedi. Önce yasakladı. Sonra bunu araya müsaade ederekten Allah Resulü buna müsaade etti. Çok güzel. Peki burada bir problem var. Yani bu verdiği örnekte bir problem var. Bizim tefsir dersinden eğer düşünürseniz bu örnekte bir problem var. Kim söylemek ister bu problemi kimin dikkatini çektiğin? Buyur Ömer abi. Hocam burada sünnetle belirlenmiş olan bir haram konmuş bir faizi sünnetin tahsît etmesini. Tamam çok güzel. Sen ne diyecektin Nesibe? Benin başka bir şeyi karıştırdığım normal Söyle onu da söyle. Iktidarlıkta niye başka bir şey? Tamam tamam. Şimdi burada <gülüyor> e, müellifin bize vermiş olduğu örnekte bir hata var. Hata da şu. Biz dün faiz ayetlerini işlerken ne dedik? Faiz iki kısımdır dedik. رِبَ النَّسِيَ اَيْ Kur'an haram kıldı dedik. Ribel الْفَضْضِ sünnet haram kıldı dedik. Vermiş olduğu örnek رِبَ الْفَضْلِ Yani sünnetin sünneti taksis etmesi bu, yoksa sünnetin Kur'an-ı Kerim'i taksis etmesi değil. Bu örnek yanlış bir örnek olmuş oldu. Peki doğru örnek ne olması lazım veya doğru örnek nasıl anlamamız lazım? Bunu mesela Nisa suresi 23. ayet-i kerimede Allah Teala müminlere haram olan kadınları sayıyor. Hurrimtu <gülüyor> aleykum ummahatukum ve Orada ne var? Ayet-i kerimede bize haram kılınanlar size annelerinizle evlenmeniz, kardeşlerinizle evlenmeniz, süt anneniz veya süt kardeşlerinizle evlenmeniz Size haram kılındı diyor. Ve evlendiğiniz kadınların çocukları sizin yanınızda yetişiyorsa, üvey evlatlarınızla evlenmeniz de size haram kılındı diyor. İki kız kardeşle evlenmeniz de size haram kılındı saydı. 24. ayet kelime dedi ki ve لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ Bunun gerisinde kalanlar size helal kılındı dedi Allah. Azze ve Celle. Bu bir umumi ifade. وَأُحِلَّ ma مَا وَرَاءَ Yani bunun dışında kalan, bu ayette sayılanların dışında kalan bütün kadınlar size helal kılındı. Mesela o zaman ben şunu söyleyebilirim. Ben bir kadınla evliysem onun kız kardeşiyle evlenemem. Değil mi? Bunu ayet bana haram kıldı. Ama halasıyla evlenebilirim. Teyzesiyle evlenebilirim. Gibi. Mesela hem e, evlendiğim bayan benimle evli hem de teyzesi benimle evli hem de halası evli. Allah Resulü de bunu yasak kıldı. Dedi ki لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ halasının ve teyzesinin üzerine nikahlanmaz dedi. Yani sen biriyle evliysen bir de onun halasını alamazsın. Biriyle evliysen bir de onun teyzesini alamazsın. Ne yaptı? Teyze ve hala ayet-i kerimede olmamasına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahhilalekum ma vera alikumdan bunu getirmiş, getirdiği taksis etmiş oldu. Mesela bu bir şey, bu bir örnek verebiliriz bunu. Ya da Nisa suresinde gene mesela girişte Allah şeyi anlattı bize miras hukukunu anlattı. Miras hukukunun içerisinde dedi ki يُوس۪يكُمُ اللّٰهُ ف۪ أولادِكُمْ لِذذَّكَرِ مِثْتُ حَزِّ Allah erkek çocuklarınızda size şöyle tavsiye ediyor. Erkek çocuklarına, kız çocuklarına verdiğinizden iki pay verin. Yani erkeğe bir veya erkeğe iki, kız çocuğuna bir verin dedi. Burada ne var? Burada umum var. يُوس۪يكُمُ اللّٰهُ Allah size e, tavsiye ediyor. Bütün kum, zamiri umum ifade edenlerdendi, bütün Müslümanlar buna girdi, bütün kum de, hitap ettiği girdi. evladı kum deyince bütün evlatlar da buna girdi. Yani hiç istisnasız evlatlar da buna girdi. Ama sünnet geldi bize ne dedi? Dedi ki La yerisul الْقَاتِلِ Katil varis olmaz dedi Ebu Davud'un hadisi. Veya dedi ki لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاسِ Şey, katile mirastan hiçbir pay yoktur dedi. Senin oğlun da olsa, katil olursa, babasını öldürürse, mirastan pay alabilir mi? Alamaz. Niye? Çünkü sünnet bunu taksis etti, bunu çıkardı. Veya işte muttefakun aleyh hadislerden bir tanesi. لَا يَرِسُوا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَى وَلَا يَرِسُوا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَةِ Kafir Müslümana, Müslüman kafire mirasçı olmaz dedi. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Müslüman kafir hepsi bu hükme dahildi. Ama Allah Resulü kafir mirasçıları bu hükmün şeyinde bıraktı, bu hükmün dışında bıraktı. Mesela bunu örnek olarak verebiliriz sünnetin Kur'an-ı Kerim'i taksis etmesine örnek verebiliriz. Ya da bizim geçen dersimizde gördüğümüz "Ey iman edenler, enfiku min tayyibati ma Ey iman edenler, temiz olarak kazandıklarınızdan infak edin dedi Allah. Bu ayet-i kerimenin zahirine göre kazanılan her malın şeyi vardır. Zekatı vardır. Ne olursa olsun bir lira da olsa, 2 lira da olsa e, zekatı vardır. Ya da mesela devamını şey yapın. olsun ama ne min ma min Yerden çıkan her şeyin e, de infakını verin. Yani bir kase şey topladım, erik topladım diyelim. O topladım bir kase eriğinde benim zekatını vermem lazım. Ama Allah Rasulü geldiğine dedi. Laysefi maduna hamseti sadaka. Beş vusq yani yaklaşık altı yüz kilogram. Yarım ton dolayında olmayan bir ürünün zekatı yoktur dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Senin topladığın ürün yarım tonu geçecek, 600 kilo yakın 5 husk gibi olacak. Ondan sonra artı İslam'ın öngörmüş olduğu e, onda bir işte vesaire sen onun zekatını veya işte onda iki onda bir zekatını e, vereceksin. Bu sünnet ne yapmış oldu? Sünnet bunu taksis etmiş oldu. Doğru örnek. Olaraktan bu örnekleri söyleyebiliriz. Ama burada verdiği örnek Kur'an'ın Kur'an'ı değil. Sünnetin sünneti taksisine örnek olaraktan verilebilir. Evet. Şimdi beşinci bölüme geçti. Ennev'u'l-Khamis'u Beşinci bölüm Ma khussa bihi mine sünne Kur'an'ın sünneti taksis etmesi Dedi bu sefer, yani sünnette umumi bir lafız var oluyor, umumi bir lafız geliyor. Daha sonra Kur'an-ı Kerim getirmiş olduğu bir kayıt ile onun umumuyla e, muamele edilmeyeceğini, bazı sınıfların onun dışında olduğunu söylüyor. Peki Kur'an sünneti taksis edebilir mi? E, alimler bu konuda ihtilaf etmişler. Ulemanın bazısı demiş ki Kur'an sünneti taksis etmez. Niye? Çünkü e, taksis eden açıklayıcı taksis edilen açıklanandır demişler. Bu vazifeyi Allah sünnete vermiş. Kur'an'a değil demişler. Yani sünnetin vazifesi Kur'an-ı Kerim'i açıklamaktır. Lakin biz Kur'an sünneti taksis ediyor dediğimizde sanki Kur'an sünnetin açıklayıcısıymış gibi bir manzara ortaya çıkar demişler. Ondan dolayı bunu kabul etmemişler. Yani bu bu kısmı kabul etmemişler. Fakat genel olaraktan bu Kabul edilmiş, kabul edilme gerekçesi olarak da dersin girişine de söylediğim, bu da vahidir, o da vahidir, ikisi de Allah'ın peygamberimizle konuşmasıdır, ikisi de vahiy olduğundan dolayı bunda hiç anlaşılmayacak bir durum yoktur ee, demişler. Kabul edenler bizim kitabımız müellifinde olduğu gibi kabul edenler de bu şekilde kabul etmişler. Burada dört tane örnek verdi lakin şurası kesin. Yani Kur'an sünneti taksis eder diyenlerin hepsi bunun örneğinin sayılı olduğunu kabul etmişler. Kimi dört tane olduğunu söylemiş, kimi beş tane olduğunu söylemiş. İnşallah yanlış bilmiyorum en fazla söyleyen de 6 altı tane, 6 tane olduğunu söylemiş. Yani kabul edenler de bunun çok şey olmadığını, nadirattan olduğunu, bir elin parmağının geçmediğini kabul etmişler. Evet diyor ki, şimdi bize örnekleri verecek. 107. jibet. Ve azza, siva dörtte, kaayeti alçovfi, ou kel jizyeti. Ve azza, nam yujed çok az oldu, nadir oldu. Nam yüce bulunmadı siva dörtte, dört tanenin dışında bulunmadı. Kaayeti alçovfi yün ayeti. او كالجزيتي veya جزيه ayeti gibi. وَالصَّلَوَاتِ حَافِزُ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ دُمَّهَا إِلَيْهَا وَالصَّلَوَاتِ حَافِزُ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ دُمَّهَا إِلَيْهَا وَالصَّلَوَاتِ حَافِزُ عَلَيْهَا Bunun bir örneği de namazları muhafaza edin ayeti kerimesidir. وَالْعَامِلِينَ bir de zekat kimlere verilir? Tövbe suresindeki sekiz sınıftan zekat memurları vel amiline ile ileyha. Bu üç örneğe onu da ekle e, diyor. Yani onu da bu üç tane örneğe ekleyebilirsin diyor. Evet demek ki e, kitabımıza göre dört tane şey var. Kitabımıza göre dört tane örnek var. Kur'an'ın taksis etmesine rağmen. Birinci örnek neydi? Ke ayetil esvafi. Suf ayeti. Yani yün ayeti diye meşhur olan ayet. Bu ayet Nahl suresinde geçen bir ayet-i kerime. Ee, Nahl suresi 80. ayet-i kerime. Allah azze ve celle diyor ki وَمِنْ اَوْسَافِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَوْوَارِهَا أَسَاسًا وَمَتَاعًا اِلَح۪ينَ Yani o Allah'ın sizin için yaratmış olduğu hayvanlardan onların tüylerinden, kıllarından, derilerinden ev eşyası ve kendinden faydalanılacak eşyalar yaparsınız. Diyor. Allah Azze ve Celle. Ne olmuş oldu bu Nahl suresindeki ayeti kelimeyle? Allah'ın yaratmış olduğu bütün hayvanlardan sen onun kılından, tüyünden vesaire faydalanabilirsin. Kendine ev eşyası da yapabilirsin. Onu satışa sunduğun bir e, ticaret meta haline de getirebilirsin. Dedi. Bu Kur'an-ı Kerim'deki Nahl ayeti. Peki bu neyi taksis etti? Yani bu ayeti kelime. Bu sünnette varit olan şu nara rivayet etmiş olduğu: "Maquti, maquti'a min el behimeti fehîyye meytun ve huve hayyun Bir hayvandan kesilen parça hayvan diridir fakat hayvandan kesilen ölü hükmündedir." dedi vesselam. Herhangi bir hayvandan bir parça koparsa hayvan diri, parça ölü hükmündedir. Şimdi ölü de haram kılınmış ya. "Hurrimet aleikum meyte. meytatu." Ölü size haram kılındı. Halile hayvandan koparılan herhangi bir parçaya da Peygamberimiz e, meyte dediği için sen bunu kullanamazsın. Çünkü bu ölüdür. Artık faydalanamazsın, satamazsın ilahi lehi. Ama ayet-i kerime ne yaptı? Hayvanın tüyünü ve kılını bunun dışına çıkarmış oldu. Çünkü hayvanın tüyü de yünü de daha hayvan diriyken hayvandan koparılıyor. Ama bundan elbise yapılıyor. Bundan işte üzerinde yatılacak halı yapılıyor, yatak yapılıyor. Ile ne olmuş oldu? Bu örnek Kur'an-ı Kerim'in sünneti taksis etmesine bir örnek olmuş oldu. İkincisi ne peki? اَوْكَ <gülüyor> ciziyeti, Cizye ayeti. Tövbe suresinde varit olmuş olan cizye ayeti. Peki bu neyi taksis etmiş oldu? Bu cizye ayeti kerimesi. Bu Tövbe suresi 29. ayeti kerime. Bu Bukhara ile Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِ لَنَّاسَ hatta yashadullah ilahe illallah ve enne Muhammedun rasulullah ben insanlarla ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum bu ne demek bir adam Müslüman olmayıncaya kadar onunla savaşılır ve umum umirtu an ukatile en nase bütün insanlıkla Müslüman oluncaya kadar savaşmakla emrolundum burada bir umumiyet var tevbe suresi 29. ayet ne yaptı Şeyi bunun dışına çıkardı. Ehli Kitabı bunun dışına çıkardı dedi ki hatta yürütüleceğiz yetaniyedin vahum sağyorum. Alçaltılmış bir şekilde cizye verinceye kadar dedi. Yani ehli Kitap Müslümanlara cizye vererekten Müslüman olmadan İslam toplumunun içerisinde yaşama hakkına sahiptirler. E zahiren ne olmuş oldu zahiren e, Kur'an Sünneti taksis etmiş oldu diyebiliriz evet. Aslında bu örnek çok şey bir örnek değil. Çünkü bu ben insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum hadisi umumiyet ifade eden bir hadis zaten zatında değil. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uygulamasında sadece ehli kitaba değil müşriklerden de cizi almış. Daha önce de söyledik. Müslümandan bir hadis söyledik. Allah Resulü bir kavme bir seriye gönderip başına bir emir tayin ettiğinde insanları üç şeye çağır dedi. Hatta şöyle dedi, müşriklerden olan düşmanlarından biriyle karşılaşırsan onları üç şeyden birine davet et dedi. Ya İslam'a davet et, ya Cizye'ye davet et ya da savaşa, onlara savaşa davet et demiş oldu. Onun için Cizye herkesin hakkıdır. Sadece bazı ara alimler demişlerdir ki Mekke müşrikleri bunu haricindedir. Yani bu nasıl ne kadar umumiyet gibi görünse de Mekkeli müşrikler bununla kastedilmiştir. Çünkü hem peygamberin kavmidirler. Hem Kur'an'ı en iyi anlayan insanlardır hem de Allah Resulüne karşı çok aşırı düşmanlık etmişlerdir. Onun için sadece onları şeriat, bu cizye hükmünün dışında bırakmış. Ya Müslüman olacaklar ya da kendileriyle savaşılacak demişler. Ama kitaptaki örneği anlamak açısından söylüyorum. Zahiren hadis bütün insanları bu savaş hükmüne dahil etti. Ama Tevbe Suresi 29. ayet-i kerime geldi. Şeyi çıkardım. Cizye, kitap ehlini çıkardı onlar cizye verebilirler dedi. Üçüncü örneğimiz ney? Vassalavati hafizu aleha namazları muhafaza ediniz ayeti kelimesi. Bu da Bakara suresinde geçen hafizu ale salavati vassalatil ustaa ve kumulillahi qanitin namazlarınızı koruyunuz muhafaza ediniz. Orta namazı da muhafaza ediniz ve Allah'a boyun eğerek Allah'ın huzurunda durunuz ayeti kelimesi. Şimdi bu e, ayeti kelime neyi sünnetten taksis etmiş oldu peki? Şimdi sünnette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mesela Buhari'lemiştim hadisi la salata ba'de's subhi hatta tatlu'a'ş-şemsu ve la salata ba'de'l asri hatta taruba'ş-şemsu Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar namaz kılmak yoktur. İkindi namazından sonra güneş batıncaya kadar namaz kılmak yoktur dedi sallallahu aleyhi. Vesselam. Ya da işte üç vakit vardır ki Allah Resulü onda namaz kılmamızı ve ölülerimizi defnetmemizi yasaklamıştır. Bu zikrettiğim iki vakit bir de güneş tam tepede dikildiğinde bu da Müslüm'ün hadisi Ukba İbni Amir'den. Şimdi bu hadislerden biz ne anlıyoruz? Allah Resulü bazı vakitlerde umumen namaz kılmayı yasaklamıştır. Namazlar o vakitlere denk geldiğinde o vakitlerde namaz kılınmasını istememiştir aleyhissalatü vesselam. Fakat bu ayeti kelime farz namazları bunun dışına çıkarmıştır. Yani farz olan bir namaz bu vakte bile denk gelse Müslümanın onu muhafaza etmesi gerekir, onu kılması gerekir demişler. Peki bu örnek doğru bir örnek mi? Değil. Zaten aleyhissalatü vesselam diyor ki sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar namaz yoktur. Yani hiç farz namaz buna girmemiş ki ayet kelime gelsin farz namazı. Yani adama diyor ki sabah namazını kıldıysan eğer sabah namazından sonra nafile namaz kılma. İkindi namazını kıldıysan yani bu namazı kılmamışlara yönelik bir emir değil. Bu namazı kılmış bitirmiş olanlara yönelik bir emirdir. Haliyle bu örnek de çok yerli yerinde bir örnek değil. Diyebiliriz. Bir de ne dedi? <gülüyor> bu Tevbe suresindeki Zekatın kendilerine verileceği sekiz sınıfı anlatan ayet-i kerime. Ee, zekat ancak şu sınıflara verilir denilen ayet-i kerime. Peki orada bir sınıfta kim? Zekat memuru. Zekat toplayan kişi de zekattan pay alabilir. وَالْعَامِل۪ينَ aleyha diyor Allah azze ve celle. Zekat için çalışanlar. Neyi taksis etti bu? Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir hadis var. Diyor ki, لَا تَحِلُّ السَّدَقَةُ لِغَن۪ينَ Zekat malı zengin olan adama helal olmaz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Ebu hadisi. Yani zengin kimdir peki İslam'a göre? Nisap miktarını elinde bulunduran ve borçlu olmayan adam, yani borcun nisap miktarını aşmayan adam, bu zengin kabul ediliyor İslam'a e, göre. Böyle bir adam zekat malı ona helal olmaz e, diyor zengin ise eğer. Ama ayet ne yaptı? Ayet dedi ki, e, siz bu sınıflara verin. Mesela zekat memuru zengin olsa bile zekattan alabilir mi? alabilir. Çünkü zekat memuru'nun zekattan alması fakirliğinden ötürü değil, çalışmasının karşılığı olaraktan, e, ondan alabilir. Veya mesela fi sebilillah verin diyor. Bir sınıfta fi sebilillah'tır. Geçen derste de anlatmıştım zaten. Racih olan fi sebilillah cihat değildir. Allah yolundaki bütün hayırlardır. Şimdi bir vakıf var, örnek veriyorum. Bu veya bir yardım kuruluşu var. Adamların elinde on milyon dolar para var. Yani çünkü dağıtıyorlar. Bir şeyler yapıyor. Bunlar zekat alamazlar mı? İslam'a göre zenginler. Değiller. Şey onları, zekat ayeti onları da bu sınıfın içerisine dahil etmiş oldu. Yani ne oldu? Sünnet zengine zekatı umumen yasakladı. Ama Allah Resulü bazı zengin olsalar da bazı sınıfların alabileceğini Tövbe suresindeki ayet-i kerime de bunu, buna müsaade etti. Bu örneği bize vermiş oldu. Evet. Bu dört tane örnek. Hmm. Şimdi alttaki üç beyitte de bu benim anlatmış olduğum örneklere işaret edecek. Diyor ki 109 Hadithu mâ ubîne fî ulaha khussa ve eyden khassa mâ talâha. Hadithu mâ ubîne ulaha khussa ve eyden hasa mâ talâha. Hadithu mâ ubîne ee, bu dedi ki ma kutiba min el behimeti hadisi. bu bir lafızda ma bine min el behimeti diye gelmiş onu kastediyor yani bu hayvandan koparılmaya işaret eden hadis fi'uha birinci örnekte khassa hussa taksis edilen budur diyor yani Kur'an-ı Kerim'deki eee suresindeki yun ayetinin taksis ettiği hadis budur hussa taksis edilmiştir ve aynı şekilde khassa mata laha ondan sonra geleni de taksis etmiştir. Yani cizye ayetini taksis etmiştir. Ne taksis etmiştir? Cizye ayetini liqoulihi umirtu en uqatila men lem yekun lima aradtu qabila. Liqoulihi umirtu en uqatila men lem yekun lima aradtu qabila. Şu sözünden Allah Resulünün şu sözünden dolayı umirtu en uqatila. Ben savaşmakla emrolundum. Menlem lem yekun kim olmazsa لِمَا <gülüyor> اَرَدْتُ Benim istediğime kabilen, kabul eden olmazsa, ben onunla savaşmakla emrolundum. Hadisi de aynı şekilde ikinci ile taksis edilmiştir. Yani cizye ayeti de bunu taksis etmiştir. Metin anlaşıldı değil mi? Anlamayan var mı metni? Yok. Son beyti okuyorum. وخصت الباقيَةُ نهيَ عنِ حلِّ الصلاةِ والزكاةِ للغني، وخصت الباقيَةُ نهيَ عنِ حلِّ الصلاةِ والزكاةِ للغني، وخصت الباقيَةِ قَالَ نَتَقْسِسَتِي نَتَقْسِسَتِي يعني بو حافظ عليها آياتِ و زكاة آياتِ النهي النهي عن حل الصلاةِ namazın helal olmasına e, helal olmasını nehyeden hadis. Yani bu üçüncü ayet-i kerime namazın helalliğini nehyeden sabah namazından sonra e, şey yoktur. Namaz yoktur. İkindiden sonra namaz yoktur diyen hadisi namazın helal olmasını nehyeden hadisleri üçüncüsü e, şey yaptı. Tahsis etti. Hafizu ala salavati ayeti tahsis etti. Peki dördüncüsü yani zekat ayetini tahsis etti ve zekati ve zekati lil gani zekatın helal olmasını yasaklayan hadis-i şerifi de zekat ayeti kelimesi o da onu tahsis etmiş oldu dedi. Evet, bu ikisi e, dördüncü ve beşinci nöbeti. Bir de şimdi yeni bir konuya geldi e, mücmer konusuna e, gelmiş olduk, Evet, devam etmemi isteyenler var mıdır? Devam edelim diyen abi var mıdır? Tamam Mücmerle muhabbeli de ben anlatırız demiştim ama onları da bir sonraki ders anlatırız inşallah. tamadığım veya anlaşılmayan bir yer var mıdır böyle? son incelemek yani Kur'an'ın hüneri tahsil ile alakalı. Hı hı. Bu da biz ihtilaflı da işte bu da raci olan şey midir Kur'an'ın hüneri tahsil edebilmiyoruz. Çünkü genelde örnekler biraz daha yani kapalı gibi duruyor. Yani evet. Tam işaretini. Evet evet evet. Yani açıkçası bunu genel kabul etmiş ama verdikleri örnekler çok da şeye uymuyor. Yani aynı şey meselesi gibi. Hani teorik olarak Kur'an'ın sünneti nesk etmesi makul. İkisi de vahiy. Teorik olarak Kur'an'ın sünneti taksis etmesi mümkün. Niye? Çünkü ikisi de vahiy. Ama pratik olarak verilen örnekler yerli yerine oturmuyor. Yani biraz böyle derin, derin baktığımız zaman, içine girdiğimiz zaman bunun taksis veya nesk değil de vahiy ile, Kur'an'la sünnetin bir arada yürümesi gibi. E daha çok anlaşılıyor. Onun için ise örnekleri verirken ondan anlattım ama yani bu örnekler yerli yerine oturmuyor. Sadece anlaşılsın diye söyledim. Yani bu neskh meselesine de böyle, taksis meselesine de böyle. Teorik olarak mümkün ama pratikte verilen örneklerin hiçbir tanesi ee, Kur'an'ın, Sünnet'in neskh veya taksis ede, edeceğini göstermiyor. Sanki biraz zorlama. Yani teorik şöyle denebilirdi aslında. Ya bu teorik olarak mümkündür, şer caizdir ama şey yoktur, örneği yoktur. Denseydi daha güzel olurdu. Ama madem vardır mutlaka örneği de olmalıdır. Deyince işte bu tip örnekler zikredilmiş. Başka kitaplarda da zikredilen örnekler de böyle. Yani çok yerli yerine oturan açıkçası örnekler değinir. Evet. Başka var mıdır abiler? وَاَخِرُوا <gülüyor> دَعْوَانُ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ